Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesfunan, Uygar Özel ismi. Sadece bugünkü değil, gelecekteki yaşamımızı da iyileştiren teknolojiler üreten boş gezegenin geleceği programınız. Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel haber programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Antalya'nın İbradi ilçesindeki mermer ocakları gündemde. Ocak projesini iptal ettirmek isteyen yöre halkı mücadeleye devam ediyor. Change.org'da Change.org Taksim İbradi adresinde devam eden kampanyaya, 3000'in üzerinde kişi şu ana kadar destek verdi. Kampanyayı başlatan Gülzima Baykal, ÇED raporu alınmaksızın çok sayıda mermer ocağı açılmasına maalesef izin verildiğini ve bunu büyük üzüntüyle öğrendiklerini ifade ediyor. Ve projenin neden iptal edilmesi gerektiğini kendisi madde madde açıklamış. Bölge doğal açıdan koruma alanı, dünyanın en rahat nefes alınabilir alanlarından birisi olarak da tescilli. Torosların bu bölgesine özgü ve çok sayıda endemik bitki var. Belirtilen yamaçlar çok sayıda koruma altında olması gereken yaşlı ağaçları barındırıyor. Bunlardan sedir ve ardıçların türleri hali hazırda azalmış durumda. Bu bölgede doğal olarak yaşayan hayvan türleri var. Ayrıca toroslarda hayvancılık yapan nüfusun göçerlerin hayvanlarını otlattıkları alanları içeriyor. Bölge yüksek önemde temiz ve içilebilir su kaynaklarını barındırıyor. Kuraklaşma tehlikesinin bulunduğu bilimsel olarak açıklanan bir coğrafyada mevcut su kaynaklarını korumanın önemi anlatılamayacak kadar büyük. Turizmin en büyük gelir olduğu bir ülkede önemli bir alternatif turizm alanı olan bu bölgenin bu yönde korunup geliştirilmesi gerekirken tam da bu duruma zarar verecek bu gelişme bu taş ocağı derhal durdurulmalı. Siz de kampanyaya destek vermek isterseniz change.org taksim İbradi adresine ziyaret edebilirsiniz. Munzur Dağı'nın tamamının maden sahası ilan edilmesine karşı yürütülen bir kampanya var. Change.org Taksim Munzur'a dokunma adresinde devam ediyor. Bugüne kadar 50 binin üzerinde kişi bu kampanyayı imzalamış. Başlatansa Gökhan Küçük. Muzur Dağı'nın Türkiye'nin en temiz sağlıklı içme suyu alanı olduğuna dikkat çekmiş Gökhan ve Muzur Dağı'ndaki endemik bitki çeşitliliğinin yok olmaması için bu kampanyayı başlattığını ifade ediyor. İmza vermek isterseniz Change.org taksi dokunma adresini ziyaret edebilirsiniz. Bergamalıların altın madenlerine karşı mücadelesi hala sürüyor yıllardan beri. Bergama Çevre Platformu'nun Change.org'da Ovacık Altın Madenine karşı yürüttüğü bir kampanya var. Change.org taksim Bergama adresinde. Bergama ilçesine bağlı Ovacık mahallesinde bulunan ve faal olan altın madeni işletmesine rezerv sağlamak için ilçenin kırsal mahallelerinden biri olan yerli tahtacıda altın madeni açık ocak işletmeciliği projesinin hayata geçirmesi planlanıyor. Projeye 2009 yılında verilen ÇED olumlu kararı geçen yıl iptal edildi. Karar Danıştay tarafından da onanarak böylece kesinleşmiş oldu. Mahkemenin kararının ardından aynı proje için alan değişikliğine gidildi. Yeniden ÇED başvurusunda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan dosya inceleme ve değerlendirme komisyonunda görüşüldükten sonra ÇED olumlu karar verildi. Bergama Çevre Platformu onaylanan ÇED raporunun iptali için şimdi kampanya yürütüyor. İmza vermek için Change.org Taksim Bergama adresini ziyaret edebilirsiniz. Serpil Ovacık, İstanbul Bağcılar Belediyesi Mahmut Bey mahallesindeki Taş Ocağı'na karşı bir kampanya başlattı. Change.org Taksim zehir solumak istemiyoruz adresinde bu kampanya Serpil Ovacık'ın başlattı. Taş Ocağı'nın faaliyet belgesi olmadığını söylüyor. Bir buçuk yıl boyunca aldığı tüm cezalara rağmen şehir içinde insanların ölümüne neden olma pahasında durmadan zehir saçmaya devam ettiğini iddia etmiş kendisi. Kanser hastası olan Serpil Ovacık, iş yeri bu taş ocağının yanında olduğu için çok endişeli. Bugüne dek konuyla ilgili tüm kurumlara şikayet dilekçesi yazmış ve geri dönüşler, idari para cezaları da kesilmiş bu taş ocağına karşı. Ancak Serpil Ovacık'ın sesinin Duyurmak ve kapattırtmak isterseniz bu taşıracağını sizde Change.org Taksim zehir solumak istemiyoruz adresine ziyaret edebilirsiniz. İznik Çevre ve Yaşam Platformu'nun Bursa'nın İznik ilçesinde kurulu planlanan Çinko Bakır Kurşun Madeni planlarına karşı kampanya sürüyor. İzmir Çevre ve Yaşam Platformu başlatmış Change.org Taksim İznik'te madene hayır adresinde. Şu ana kadar imzalar 6.000'i geçmiş. Kampanyada İznik'in UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alması ve bu maden projesinin doğasını tahrip edeceği endişeleriyle kapatılması isteniyor. Ergüden özel bir işletme tarafından kurulması planlanan maden sahasının faaliyet alanı 18.000 hektardan büyük bir araziyi kaplıyor demiş. Kampanyayı başlatan İznik Çevre Platformu'nun verdiği bilgilere göre... Bu bölge birinci sınıf tarım arazisi ve bu alanda bölge halkı geçimini verimli zeytinliklerden sağlıyor. İznik Çevre Platformu bu proje hayatı geçirecek olursa kaliteli ürün veren zeytin ağaçlarının kesiliciği toprağın, madenin çevreye zarar vereceği ve tarımsal verimliğini kaybedeceği, köyün en önemli geçim kaynağı ve üretimden beslenen hayat tarzında ellerinden alınmış olacağını söylüyor. Kampanya Change.org Taksim İznik'te madene hayır adresinde. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşşayar. Sizlere zararlı maden faaliyetlerinden doğayı, yerel halkın geçim kaynaklarını ve insan sağlığını tehdit etmediği bir dünya dilekleriyle iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü yine buluşmak üzere. Gezegenin Geleceği